Efendim Derişan e e e e Efendim DTK Radyo DTK Radyo DTK Radyo'da Perişan Efendi Şiirin Ülkek ve Titrek Çocuğu Şiirin Ülkek ve Titrek Çocuğu Ömer Han'la Damardan Nameler Ömer Han'la Damardan Nameler Ömer Han'la da Han da da da da da damar damardan damar dan dan nameler nam nam nameler nameler Sevgili şiir dostları Bendeniz deniz Ömerhan ve sevgili aslanım Tanşu ve yardımcılarım Mehmet, Ali Ve Erbil olan birlikteliğimiz Şu an itibariyle Başlamış bulunuyor şiirin ve sevginin Dostluk yamaçlarında Kol kola gezdiği Bahar resintilerinin ise Buram buram menevşe derdiği Sözün bitip Şiirin, şiirin hükümran sürdüğü radyoların tek ama tek gerçek şiir programı Ömer Han'la damardan namelere göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka <gülüyor> İlgi ve alaka o kadar büyük ki Büyük bir şairin dediği gibi Su küçüğün, söz, söz büyüğün zira Büyüklük sende kalsın çünkü Büyük alırsan seneye de giyersin, seneye de giyersin ...seneye de giyersin. Eyvallah. Eyvallah abiciğim ya. Abiciğim çok doğru dedin ya. Mesela benim annem hep e, büyük alırdı seneye de giyersin diye. E, o yüzden hiç e, tam bedenime göre bir şey giyemedim ben abiciğim küçükken. Beden dedin de... ...aklıma geldi sevgili yani bir Tanju. Bir dakika söyleyeyim abi. Beden ve Sevgi eski dost. Beden eğitimi dersi de onların üvey kardeş mi abiciğim? Evet. Bravo sevgili Tanju. Bravo. Artık Lep demeden sevgiyi anlayabiliyorsun. İşte işte gerçek asistan. Bu bu. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Ağabey. Teşekkür ediyorum abim. Eyvallah. Peki sevgili Tanju, çok güzel bir program başlangıcı yaptık yine. Pekala, bir bakalım Tanju. Bu hafta ben neredeydim? Nerede miydin? E bilmem ki abicim neredeydin yani? Ne bileyim? Datça'da. Evet. Datça'da şiir festivalindeydim sevgili Tanju. Hadi ya. Evet. Abi ama beni niye götürmedin? Bak şimdi darıldım ama abicim ya. Hiç Datça'yı görmedim ben hayatımda. E neyse kimler vardı abicim festivalde? Allah kimler yoktu ki? Mesela İdil Biret yoktu. Yavuz Bülent Bakiler yoktu. Kenan Işık yoktu. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses yoktu. Yani e, adını sayamadığım daha birçok kişi yoktu. E, yani hemen hemen hemen hemen hiç kimse yoktu. <gülüyor> Abicim ne komik adamsın sen öyle ya. <gülüyor> Kimler yoktu ki diyorsun sonra yok olanları sayıyorsun söylüyorsun. <gülüyor> i̇şte de yeni bir boyut yani. Hem güldürüyorsun hem de gülerken düşündürüyorsun insanı. Sevgi Tanju çok Teşekkür ediyorum, ben pek teşekkür tarzım olmasa da, ]ciğim. pek tarzım olmasa da ara sıra böyle espriler yapıyorum. <gülüyor> evet yapıyorsun, yapıyorum. ne yapayım, çok süresli. Abi, Datça'da şiir festivalindeydim diyordun, evet. Evet, Datça. Datça ve şiir, iki eski dost. Alaçatı'da onların merdiven sağlığı, merdiven sağlığı. Vay be, merdiven sağlığı mı? Abicim, bu ne böyle ya? Bu ne lirik bir dışa vurum, diyalekti. Bu ne veciz bir imgelenmiş sıfat tamlaması abicim ya. Süpersin vallahi. Eyvallah, eyvallah sevgili Tan şu. Datça'da, Datça'da çok güzel bir şiir dinletisi yaptık. Şiir dostlarıyla şiiri ve sevgiyi konuştuk. Şiirden sevgi kaleleri yapıp birbirimize sevgi okları attık. Hem de umarsızca, hoyratça. Datça ve Koyraçça iki eski dost fütursuzca da onların dolaylı tümücü dolaylı tümücü eyvallah Aha keşke ben de olsaydım abiciğim ya e, biliyorsun umarsız biriyim. E, tam benim içinmiş abicim ortam ya. Keşke ben de gelseydim. Neyse sevgili Tanju inşallah seni ediyoruz ve sırada bakalım ne var diyoruz. Abi mesaj mesaj mesaj. E, evet evet sevgili dostlar bakıyorum mesajlar gelmeye devam ediyor. Ankara Çubuk'tan alemin dertlisi göndermiş diyor ki. Ne diyor abi? Ömer Han abi diyor programını çok beğeniyorum çok güzel bir program yapıyorsun diyor. İmzalı bir resim gönderir misin demiş. Tabi prensip olarak resim göndermiyorum. Çok böyle ortalıklarda görünüp yüzümü eskitmek istemiyorum. Ama imzamı evet imzamı gönderebilirim. Alemin dertlisi. Abi. Efendim. Abi alemin dertlisi hemen cevap gönderdi sana bir okusana. Cevap bakıyorum sevgili dostlar. Alemin dertlisi anında cevap yazmış ve diyor ki... İmzağın yapayım lan hüdük. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, evet lan. <gülüyor> evet sevgili dostlar. Hayır, e, evet, Şiirin e, ülkek ve titrek çocuğu. Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Ömer Hanla damardan nameler. Ömer Han. Evet Han e, bakalım bakalım. Abi iz İzmir'den Ezel yazı yoksa ne? İzmir'den Ezel göndermiş diyor ki Ezel çok da e, gündemde bir isim sevgili evet, Tanju. Ağabey, çok meşhur şu aralar ya. Ezel diyor ki nereden bileceksin silahımın şarjörüne mermi diye seni koyup defalarca kafama sıktığımı demiş. Ve kafaya sıkıp intihar etmiş şu anda can çekişiyorum bana selam gönderir misin demiş. Abi, tanzi, selamlarımızı gönderiyoruz evet abi. Allah rahmet eylesin diyoruz sevgili Tanju ama intihar edenlere Allah rahmet etmez evet abicim bizlik etmez. etmez hiç doğru Burada değil abi tavsiye sevgili Ezel diyoruz. Evet. E abicim ya bu arada mesajlar acayip arttı ya böyle bakalım Yani bakalım. tam sayıyorum şu an dört tane mesaj gelmiş abicim süper arttı. dört tane kocaman mesaj sevkiyat evet, evet, abi ya sevgili tanju bakıyorum nişan taşından rıza göndermiş evet abi nişan taşından vay be abi nişan taşında da dinleniyorsun abicim ya süper cim adam sevgili tanju tabii ki Bakalım ne diyor sevgili Rıza nişan taşından Rıza. Bakalım abiciğim. Ömerhan abi diyor nişan taşında bir lokantada bulaşıkçılık yapıyorum. O olsun bulaşıkçı ama o dinlerken lokantadakilerde dinliyordur abiciğim şu anda. E, nişan taşında lokantada dinleniyoruz yani az bir şey mi değil mi abiciğim? E, ve devam etmiş Rıza abi diyor seni kulaklıktan dinliyorum kulaklıktan <gülüyor> e, e, evet. E, e, hadi ya. Neyse abiciğim, ne diyor abi? Ee, bir şiir göndermiş sevgili Tanju, ee, diyor ki... Bulaşık, bulaşık ve sevgi iki eski dost. Bulaşık deterjanı da onların üvey kardeşi, <gülüyor> üvey kardeşi demiş. Vay be, ne cevherler varmış abiciğim ya. Evet. Ana abi, bu arada sürümüz bitmiş abiciğim ya. Vedalaşıp kapatmamız lazım abi. Ee, e, Pekala sevgili Tanju, sevgili dostlar. Ya şey abiciğim şu anda sözüm dinliyor da malum e, bu sefer kapanışı hani diyorum ki ben yapsam abiciğim. E, yapabilir miyim abi ya? Pekala sevgili Tanju ne demek? Hay hay eyvallah. <gülüyor> evet. Evet. Çok, eyvallah. çok heyecanlıyım abiciğim yalnız ya. Allah ellerim ayaklarım titriyor şu anda. Ses Rahat tellerim ol. de titriyor. <gülüyor> Rahat ol sevgili Tanju. Orada espri yaptım fark ettim mi? mi? Ellerim ayaklarım titriyor heyecandan dedim. Ses tellerim de titriyor dedim abiciğim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel sevgili şu Harika Evet e, Sevgili dostlar Ay çok heyecanlıyım ya e, Programımız burada biterken e, Tekrar görüşmek üzere Cebinizden paranız Sofranızdan ekmeğiniz Arabanızda çekme halatınız eksik olmasın diyorum Takoz ve çekme halatı iki eski dost Yangın tüpü de onların Üvey kardeşi Eyvallah Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Ömer Hanla damardan nameler. Perişan efem. Perişan efem. Türk eradiolar. Türk eradiolar. Türk eradiolar. Perişan efem. Perişan efem. Şimdi bu kadar perişan efem. Her gün çivazlar dayanırca ya dünya radılar. Yazan ben Ömer Pekin oynayanlar ben Ömer Pekin. Mustafa Sarıtaş, teknik yapım ben Ömer Pekin. Ah dinleyin dinleyiciler.